Yolumuzdaki engel. Eski çağlarda bir kral yolun tam ortasına iri bir kaya parçası koydurmuş. Sonra da saklanmış. Ve bu kocaman kayayı birinin gelip kaldırıp kaldıramayacağını gözlemeye başlamış. Kralın en zengin tüccarlarından biri adamlarıyla yaklaşmış ve kayanın etrafında şöyle bir dönmüş. Adamların çoğu yolları temizletmediği için kralı suçlamışlar. Ama hiçbiri de kayayı yolun ortasından kaldırmak için bir çabada bulunmamış. Sonra da sırtında yüklüce saman taşıyan bir çoban gelmiş. Kayaya yaklaşınca sırtındaki yükü yere bırakmış. Ve kayayı yolun kenarına itmeye çalışmış. Kayayla epeyce itişip kakıştıktan sonra başarmış. Çoban samanı sırtına yeniden yükledikten sonra... ...gözü tam kayanın yerinde yolun üstünde duran cüzdana Cüzdan Cüzdanda bir sürü altın para... Ve kralın bu altınları yolun ortasındaki kayayı kaldıra bilene bağışladığını belirten bir not varmış. Çoban diğer insanların hiç anlayamadığı bir şeyi öğrenmiş. Her engel insana o andaki durumunu geliştirme şansı veren fırsatlar sunar.